Selamu Aleyküm Sevgili Kardeşim Hayırlı Sabahlar İnşallah bugün yine bir tefsir dersi yapalım Yani e, Maide Suresi 94'ten itibaren İnşallah Rahman ee, <gülüyor> Burada Cenab-ı Hak ne buyuruyor Ya eyyuhel lezine amenu e iman edenler la taqtulu sayda ve entum hurum siz e, ihramlı iken avlanmayınız. Evet. Av e, yakalayıp öldürmeyin. Evet. Ve men qatalehu Minkum sizden kim öldürürse avını mütemmeden bilerek ve ceza-uhu misluma kateline amm. Öldürdüğü hayvanın dengi ona bir ceza e, düşer. Yahkumu bihi zeva adl minkum. E, sizden adaletli birisi karar verir. hakimlik yapar. <gülüyor> Agale, adalette iki kişi hükmeder. Öldürülen avın dengini ne olduğu ile ilgili takdir eder. Hedyen balig al-kâbeti ev-keffâretün Evet. Ya e, bir kurban Evet. Yahutta ev-keffâretü ta'am-ı Mesakine, evet, miskinleri e, doyurma kefareti, ev'adlu zalike, yana buna muadil, siyamen li yezuka ve ba'le emrihi, <gülüyor> veyahut onun dengi olan e, bir oruç e, tutarak kefaretini öder. Cezası, kefaret cezası da bu oluyor sevgili kardeşlerim. Affallahu amma selef Allah e, geçmişi geçmişte yaptıklarınızı affeder. Ve men ade kim tekrar yaparsa feyentakibullahu minhu minhu Allah ondan intikam alır, cezasını verir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır. Evet. Vallahu <gülüyor> azizün intikam. Allah intikam sahibidir. İntikam burada e, kin manasında değildir. O cezanın vacibi gereğinin yerine getirilmiş olmasıyla ilgili. <gülüyor> evet, bu ayetteki kelime de kalmıştık. Bu ayet kelimesi şöyle tekrar bir gözden geçirelim. E, burada Cenab-ı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 kesmek veya yoksulların yedirmek suretiyle kefaret yahut dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucu e, tatması için ceza olarak. <gülüyor> Bu gelmeden önce bir şeyler yapılmış ise elbette onunla ilgili de geçmişi Allah affeder buyuruyor. Fakat kim bir daha böyle <gülüyor> yaparsa Allah ondan verir. Ceza vererek intikam alır. Allah Celle Celal mutlak güç sahibidir. İntikam sahibidir. Çünkü e, buradaki intikam gücün ifadesidir. E, güçsüz bir ilah düşüncesi İslami bir tasavvurda e, değil. Böyle bir şey yok. İslami tasavvurda Allah'ın gücü vardır. E, yaptırım cezası vardır. Ee, mükafatı vardır, teşvik vardır, uyarı vardır e, ve sevgi ve muhabbette vardır. Bunların hepsi <gülüyor> zaten insanı insan yapan, e, insana e, olgunlaştıran güzellikteki e, sıfatlardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insana insanca davranmıştır. Yoksa Cenab-ı Hak Zülcü kendisinin bunların ihtiyacı yoktur. Bizim için, bu e, cezalar da bizim için, sevgi muhabbeti de bizim için, merhamet de bizim için. <gülüyor> Efendim 96. ayet-i kerime okuyoruz. Ayrıca e, 96'tan önce 3 alma intikam sözünün yani kimsenin yaptığı yanında kalmaz. E, manasında da e, böyle bir ifade kullanıldığını düşünmek lazım. Bundan sonraki 96. ayet kelimede ''Uhille leküm saydül <gülüyor> bahri ve ta'amuhu'' Evet, sizin için Evet, metaamuhu meta'lukum vel seyara evet yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak evet deniz avı saydul bahir deniz avı denizdeki eee avlar avlanmak onu yemek helal kılınd vahur <gülüyor> ve hurri me'alikum saydul Ma düm tüm hurma, kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. İhramlıyken karadaki avlanma haram. İhramlıyken caiz değil, yapamayız. Ve tegullâhellezî ileyhi tuhşerûn, huzurunda toplanacağınız, hesap vereceğiniz Allah'ın Celle Celaluhu'nun karşılığı gelmekten sakınınız. Burada demek ki deniz avlanması, denizdekilerden avlanmak yemek cezai mücip değildir. <gülüyor> yolculuk durumunda olanlar için ihramlı haldeyken yolculuk durumunda evet. Diğer zamanda zaten caizdir. 97. ayet kenemide Ence alellahu'l kabe tel beytel harame Beyti haram Kabe'yi Kabe'yi muazzamayı Allah kıldı Kıyaman <gülüyor> linnasi İnsanlara dinin alameti ve ayakta tutma için bir işaret olarak yarattı. Ve şehral harame vel hedye vel kalâide Kurbanlıkları, kurbanlara takılı gerdanlıklarını ve yani insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlandırma e, işaretleri alametler olarak kıldı. Demek ki kurban ve kurbana üzerine süsler yapılması, Beyt-i Haram, Kabe, bunlar hepsi İslam dini şiarından olarak, alamet din olarak kabul edildiğini, böyle kabul etmemiz gerektiğini Cenab-ı Hak bize buyuruyor. Neden böyledir? Zalike le talimu ennallaha, şu bilinsin diye Allah, Ya lemma mafi's sema va mafi'l ard Allah yerdeki ve gökteki yapılan olan Allah için yapılan her şeyi bildiğini alameti olsun diye. Ve ennallaha bi kulli şey'in alim Allah her şeyi elbette bilmektedir. Demek ki bu ayet kelimesi de <gülüyor> Kabe'nin beyti haram olması mübarek de saygı değer Ve çok değerli bir ev Allah'ın evinin olması e şehri haramın olması yani haç aylarının olması Muharrem ayı Recep e, ve e, Zilicce Zilgada aylarının Muharrem olması yani bunların mübarek olması <gülüyor> bunların hepsi Şari dindir şiari İslam'dır bu açıdan e, bunu niye böyle böyle bir şiari İslam'ı Cenab-ı Zülü Hazretleri bize buyuruyor olduğunu neden söylüyor? Çünkü diyor Allah yerdeki ve göktekilerin her şeyin e, bilen ve bunu bildiğini de ilan etmek için. Allah her şeyi bilir. Ne ne için ne kadar neden olması gerekiyor? Bunun hepsinin nedenini de Allah bilmektedir diyor. <gülüyor> Bundan sonraki ayet kelime yani 99. ayet-i kerimede, 98. ayet-i kerimede اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ Bilin ki Allah'ın cezası da şiddetlidir. Cezalandırması da çok çetindir. وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Yine bilin ki Allah bağışlaması da çok, merhamet de çoktur. insan eğitim eee tarzının arasında sadece sevmekle eğitilmez sadece azarlamakla da. Demek ki her ikisinin olması gerekiyor ki Cenab-ı Hak sürekli Şedidü'l-ikab, Rahim diyor. Hem Gafurur Rahim'dir hem de Şedidü'l-ikab'tır. Demek ki insan eğitimi böyle olduğuna göre çocuklarımızı da eğitirken anne babanın sürekli sev sevgisi üzerine değil aynı zamanda onun cezasının da olabileceği farkında olarak yaklaşmak lazım. Doğru eğitim budur. Çünkü ileride hayatta zor durumlara karşı durabilmesi ancak böyle iki tarafı olan bir eğitimle mümkündür. Ma aler resul illel belâh Elçilerime, resullerime tebliğden başka bir vazife yoktur. Siz tebliğ et onların üzerinde zorba değilsiniz. Siz onlar adına vekaletlik, avukatlık yapacak değilsiniz. Onların hesabını herkes kendisi ve kendi verecek. Siz sadece anlatın ve dua edin. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ Allah sizin açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. <gülüyor> Açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Çünkü bazen görünenler görünmeyenlere benzemez. Bazen görünmeyen gizlediklerimizle dışa vurduklarımıza benzemez. Biz bu açıdan yanılırız. Ancak Allah için e, gizlenen de açığa vuranın da onun bilmesi bakımından aynıdır. Hiçbir zorluk yoktur. <gülüyor> 90 evet dokuzuncu ayet-i kerimede böyle okuttan sonra şimdi yüzüncü maide suresi 100 ayet-i kerimeyi okuyalım. Kul Habibim Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Söyle La yestevil habisu ve tayyiba Temizle pis Aynı değildir İstiva değildir Yani e, Akıl olarak Her akıl kabul eder ki e, Temiz olanla e, pis olan Aynı değildir Yani Helal olanla haram olan Aynı değildir Haram olanla helal olan Aynı değildir وَلَوْ أَا جَبَكَ كَسْرَتُ الْحَب۪ي۪ Efendim, kötü olan ve kötüye rağbet çok olsa da, senin de taaccüp etsen de, etmen durumunda da, yine aynıdır, hakikat değişmez. Pis ile temiz bir olmaz. Pis'in çokluğu hoşuna gitse bile, demek ki bazen e, insanlar bu şekilde düşünür, Yani her ne kadar böyle ise de bu daha tatlı daha güzel Onun için insanlar ne kadar haram varsa hep harama daha fazla meillidir bu <Sessizlik> fettekullah yaül elba Ey akıl sahipleri düşünen derin düşünen ve doğru düşünen insanlar Allah'ın Allah'ın emrine saygılı olun ve Allah'tan korkun laökumm tüflihun <Sessizlik> Böylelikle kötü işlere yapmaya onu Efendim doğru bulmaya e, uzak durun. Böylelikle Allah sizi ne yapar diyor? İflah eder, kurtulursunuz. Kötü davranışlar, alışkanlıklar ve bunları sürekli yapmaktan da uzak durursunuz diyor. 100 ayet-i kerimede e, bir tabir üzerine duralım. Bu da Habis ve Tayyip kelimesi. haram ve helal'ın eş anlamı Kur'an-ı Kerim'de geçerken bu manaya gelir. Yani e, aynı zamanda da e, habisat ve tayyibat diye de geçer. Bu tabirin manasının yanında ince bir nokta var. O da şudur ki, yani her haram olan şey pis, her helal olan şey de tayyib'dir, güzeldir. Bu açıdan tayyib ya da tayyibat temiz ve doğru ve de İyi adam manasına da gelir, helal manasına da gelir. Habis ne? Kötü ve kötü adamlar, kötü işler manasına gelir. Ve özet, dini terim olarak, özet olarak da haramlar manasına gelir. Bazen insanlar bu niye haram oldu ki falan diyeceği durumlar olabilir ama buna rağmen diyor. Düşünün Allah bunu haram kıldıysa, aklı sahipleri diyor, biraz düşündüğünüzde anlayacağınız ve gerçekten sizin kurtulmanızın, recitesi o haramlarda olduğunu o haramları efendim yapmamakta olduğunu anlarsınız. 101. ayet kerime de evet. 101. ayet kerimeye geçelim inşallah. Ya eyhellezine amanu ey iman edenler la teselu an esyaen in trubde lekum tesu'ukum. <Gülüyor> Ey iman edenler, size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. İnsanlar demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı sorular soruyorlar ki, onun gerçek yüzünü onlara anlatmış olsa, onunla ilgili hükümler vermiş olsa, onlar çok büyük bir bölümü o konuda yanılacak, üzülecek ve o zaman da diyor, onu, onu sormayın. Beyin seselü anha hinen yenzelü Kur'an tübdelik. Evet. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Orada Kur'an cevap verir. Buna rağmen Allah Resulünün de bazı soruları sorarak gerek konunun zamanının gelip gelmediği ile ilgili gerek konunun bizzat kendisinin onlara anlatılıp anlatılmamasıyla ilgili bir hudut çiziyor. Zaten sorularınız Kur'an'da cevabını bulacak. Geldiği zaman Kur'an ayet ayet o zaman size cevap verecek. Afallahu anha. Allah onları bağışlasın. Kim bu konuya sebep olmuş ve bu konuyla ilgili günahlar işlemiş ise Halim Allah gafur, çok bağışlayan ve de çok sabreden ceza ve işler yapmış olmanıza rağmen sabırlı, halim, selim olan bir Allah'tır. O zaman, e, ceza vereceği zaman, mükafat vereceği zaman, ne zaman olduğunu kendisi bilir. O hemen cezalandırmaz, mühlet verir. <gülüyor> Demek ki burada ilginç bir e, ayet-i kerime ilgimizi çekmiştir. Bu ayeti kelimeyle ilgili e, bilinmesi gerekenler itibariyle ne var diye baktığımda. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem size haccı farz kıldı. Hac vazifenizi yapmanız, yapınız dediği zaman birisi kalkarak her sene mi ya Resulallah demiş ve sorusunu üç kere tekrarlamıştı. Peygamberimiz bir müddet sükut ettikten sonra eğer evet deseydim her sene farz olurdu. Eğer her sene farz olsaydı buna da gücünüz yetmezdi buyurdu. Yukarıdaki ayette geliş sebebi budur. Allah unuttuğu için değil, affettiği ve kolaylık dilediği için bazı şeyleri açıklamaz. Sorular sorarak işi iyice zorlaştırmayın diye. Demek eğer daha fazla sorup da Allah'tan cevap alsaydı belki her sene hacca gitmemiz gerekirdi, farz olurdu. Bundan Cenab-ı Hak bizi muaf tutmuş. Ve bu ayet-i bir genel kıstas haline de gelebilir. Bazen sorumlu kişiler, görevli kişiler üzerine her yerde, her zaman her şeyi sormamak, o kişinin durumunun ve meselenin e, ehemmiyetine binaen Efendim bu şekilde davranmanın doğru olduğunda bu ayet-i kerimeden anlamış bulunuyoruz sevgili kardeşlerim. Aynen bu olayda da sebebimizin üzerine baktığımızda, eğer ki gerçekten o anda zorlamış olsalardı ve Allah da, Aynen Yahudilere yaptığı gibi elbette ondan sonra işlerini daha zorlaştıracak ve imtihan daha zor olacaktı. Efendim, daha sonraki yani 102. ayet kelimesine bakıyoruz. Gazeseleha qauman min qablika sizden önceki topluluk da böyle çok soru sordular ver peygamberlerine. Sinmes baho biha kafirun kafirin. Evet, daha sonra da o E, sordukları sorunun cevabını alınca da kabul etmediler, inkar ettiler ve kafirlerden oldular. Evet, her türlü soruları sordular ama o yüzden de e, iman ehliyken sonra imansızlaştılar. Demek ki çok fazla soru sormak imanımıza faydası olmayabiliyor. Doğru sorular sormak, yerinde soru sormak e, bize kazanç sağlar sevgili kardeşlerim. Evet 103. ayet kerimede Ma ca alallahi min bahiratin min bahiratin ve la saibetin ve la vasiletin Evet. <gülüyor> Allah ne bir bahira, ne de saibe, ne de vasile ve ne de ham diye bir şey size meşru kılmamıştır. <gülüyor> Şimdi tabi bununla ilgili Arap aleminde o zaman bazı adetler vardı. O adetlerle ilgili açıklama biraz sonra yapacağım. Bunlar İslam'da meşru bir ibadet tarzı değil. Böyle bir şey de sizden istemedi. وَلَكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَافِرٌ olanlar ise lakin bunlar يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Allah'tan iftira ederek, yalan üzere bunları çıkardılar. Böyle bir adet çıkardılar. Bunlar din adına çıkarılan bitatlar ve adetlerdi. Dinde ise dinimizde böyle bir Allah'ın meşru istekleri sizden arzusu, farz vacip veya buna benze bir arzusu yoktur. Ve ekserhum la yakilun. Çoğu da onların gerçeği bilmezler. Buyuruyor. <gülüyor> Zaten efendim çoklarının aklı da ermez manasında verilebilir. Demek ki insanlar geleneksel uydurulmuş bazı doğru kabulleri doğru zannederler oysaki doğru değildir. Onları işte Kur'an burada o gün için var olan bu uydurulmuş meşru olmayan işleri açıklamış oldu. Bu gerimi den sonra inşallah 104. ayet-i okuyacağız ama ondan önce İslam öncesi Arapların batıl inanç ve adetlerinden biri de bazı sebep ve bahanelerle bir takım hayvanları putlara kurban ederlerdi. Onları putlar adına serbest bırakmalarıydı. Bu cümleden olarak beş kere doğuran ve beşinci Yavrusu dişi olan deveye bahira denir, kulağı çentilir, sağılmaz sütü putlara bırakılırdı. Put namına serbest bırakılan ve sütünden yalnızca misafirlerin faydalandığı develere ise sahibe denirdi. Biri erkek, diğeri dişi olmak üzere ikiz doğuran koyun veya deveye, vesile derler. Erkek yavruyu puta kurban ederlerdi. On e, nesli dölleyen erkek deveye ham denir. O da serbest bırakılırdı. Bu şekilde bir adet, bu şekilde bir efendim e, kurban tarzı, ibadet tarzı dinimizde meşru değil. Bunlar bir türlü bir yerden bir gelenek bulmuşlar, bir adet bulmuşlar. Ve Allah'ın böyle bir isteği onlardan yokken, onlar böyle bunu Efendim kendilerine dinden daha mühim bir vazife gibi düşünüyorlardı. Ve böylece de bunu Allah dinde böyle bir arzu yok, Allah'ın böyle bir isteği yok. Allah böyle bir e, size bir şeyi din adına meşru kılmamıştır. وَيْذَا قِيْلَ لَهُمْ lehum <gülüyor> اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ve اِلَى الرَّسُولُ Peygambere, ve Rasul'e inenlere ve koşunuz dendiğinde yani Allah ve Rasul'ün yoluna, onun buyruğuna, onun sünnetine, onun emirlerine uyalım, onu yapalım diye onlara dendiğinde qalu hasbinallahu ma vecedna aleyhi aba'ena atalarımızın babalarımızın üzerinde bulduğumuz bu adetler bize yeter din adına. Onlar böyle del. Bizim dini anlayışımız budur. Biz asla oradan değiştirmeyiz. Doğru mudur, yanlış mıdır diye de tartışmayız. E ve la ya'lemun şey'en ve la ihtedun. Peki ya babaları Bir şey bilmiyor, doğru yolu bulamamış olsalar da mı? diyor o Buna rağmen de mi yine atalarınızın, babalarınızın yanlışına devam edeceksiniz? Diye de uyuveriyor. Demek ki e, insan körü körüne geçmişinin e, her yaptığının doğru olduğunu düşünüyor. kabul e, şeklinde bir yaklaşımı doğru değil. Önce bizim için bir kural vardır. O nedir? Kuran-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'te ve alimlerin iştihadında e, var mı yok mu? Bunu araştırırız. Onun için gerek Türk adetlerinde, gerek Arap diğer milletlerin adetlerindeki ölçüler, Orfi kanunlardaki ölçüler de budur. 105. ayet-i kerimede Ya eyellezina amanu aleikum enfusukum e, Kendi sorumluluğunuz vardır diyor ey iman edenler. Yani herkes kendisinden sorumludur. Kendinizi düzeltin. Sorumluluğunuzu yerine getirin. La yedurrukum men dalla izhtedeytun Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse sizi zarar veremez. Siz hidayette olursanız kimse size zarar veremez, sizi sapıttıramaz. Siz kendinize bakın. İlallâhi merci'ukum cemî'â Hepiniz Allah'a dönüşünüz, Allah'a olacak. Fe yünebbi'ukum bimâ kuntum ta'amelûn Orada da yapmış olduğunuz ve yapmakta olduğunuz şeyler hakkında size bilgi verilir ve verilecektir. Haberdar olunacaksınız. haberdar edilecek. dilecek. Ait kelime de efendim eee çok veçin ilk bölümü ilgimi e, çekti. Yani böyle bir ait kelime çok e, bugün insanında e, çok efendim uyaran bir ait kelime ne diyor? Ya yöledin aleyküm enfusukum. Yani siz ne yaparsanız sizin aleyhinizedir. Bunun sorumluluğu bir eğer yaptıklarınız doğruysa hiç korkmayın. Kimse size zarar veremez. Yaptıklarınız yanlışsa kimse suç atmayın. Diyor. Onu siz yaptınız. Ve bunun doğru ya da yanlışlığında yarın kıyamet gününde Allah hepsini haberdar edecek. Ya yuelladinu amenu şehadetu beynekum izahader ahadukum vasiyet izna zaadni minkum ev aharan min Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Demek ki burada iki kişi yeterli. Zeva adnim minküm ev ahara min gayriküm in entüm darabtüm fil ardı fel sabetküm musibetüm ve Başka bir bölümde. Yahut seferde olup da başınıza Ölüm musibet gelirse sizin dışınızdan başka iki şahit iki kişi şahitlik eder. Bu durumda da iki şahitlik lazım. İki şahit lazım. <gülüyor> Tahbisuhu nehuma min ba'dı salati fe yuqsimane billahi en ertabtum la neştari bihi semanen semene Evet. Eğer şüphe ederseniz onlar namazdan sonra Malı korusunuz. Evet. Akraba olsa, Allah adına akraba olsa şahitliğinizi hiçbir karşılığın, hiçbir menfaatin veyahut da zorlamanın karşılığında şahitliğinizi değiştirmeyin. Akraba da olsa şahitlik konusunda doğrudan vazgeçmeyin. Hiçbir karşılığa değişmeyin. Çünkü şehadet mühim bir şeydir. Allah için şehadetlik yapmanız gerektiği yerde de şehadetlikten kaçınmayın. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الْعَاسِم۪ينَ Eğer yap bunu yapmazsanız ne olur diyor? Günahkarlardan olursunuz. Evet. Gizlediğiniz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye efendim <gülüyor> bir de yemin ediyor evet yemin ediyorlar diyor hem de biz e, yalan şahitlik yapmayız diye yemin eden bu insanlardan bir kısım insanlardan da bahsediyor eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğinizi hiçbir kaşla değişmeyiniz Allah için yaptığınız şahitliği gizlemeyiniz, gizlediğiniz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler bir kısım insanlardan böyle bahsediyor. Demek ki aralarında şehadetlik konusunda iki şahitliğin genel olarak yeterli olduğunu, Efendim akraba veya da akraba olup olmadığı durumda da burada insanların yemin edilmesi konusunda e, bir Ayet-i Kerime'de açıklama görüyoruz. Demek ki birinizin ölümü yaklaştığın zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaleti iki kişi bulunsun. Öyle ya insanlar ölürken mal veya buna benzer vasiyet e, etme durumunda kalıyor. Bu vasiyetlerin yerine gelmesi için. Vasiyetlerin e, e, genel terekenin yüzde ile ilgili vasiyet caizdir, hala geçerlidir. Dolayısıyla bu vasiyetlerle ilgili vasiyet edilirken iki şahidin de orada bulundurulması gerekiyor. Seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder diyor. Evet Sizin dışınızdan o tereke veya da vasiyete muhatap olmayanlardan, Evet. Daha sonra namazdan sonra onlardan e, yemin alarak akrabalıkla ilgili, şahitlikle ilgili yemin almak suretiyle onları efendim, demek ki akrabalar arasında iş zor, bayağı bir yemin e, kelimesiyle ilgili bir ifade de burada mevcut. E, yani o şehadetliği gizlemeyeceklerle dair ve doğru şehadetlik yapacaklarına dair burada böyle bir ifade de mevcut. Efendim <gülüyor> aslında burada yemin ile birlikte vasiyet ifadesini görüyoruz. 107. ayet-kerimeden fe'in osira annehu kerimesinde Efendim eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri yalan söyledikleri anlaşılırsa, evet demek ki yalan e, şehadeti yaptıysa <gülüyor> o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer. Ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçekçidir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler, ettirilir. Dolayısıyla demek ki <gülüyor> o e, yalancı şahitlerin tespiti durumunda başka birileri Daha uygun, daha elverişli, daha adil olanlar şehadete davet edilir bu ayet-i kerime. Evet, sonuncu ayet-i kerimede okuyalım, burada kalan Çünkü konu biraz daha ağır bir konu. Bunun özellikle mezheplere göre farklı tafsilatı var. O eştihadi konular kısmı da var. Dolayısıyla fıkıh e, kitaplarına hangi mezhepte ise insanlar ona göre bu konuda e, şehadet konusunda ve veraset konusunda veyahutta e, tavsiye ve vasiyetler konusunda <gülüyor> ölen kişinin ayrıca e, süre Nisa'da da ayetler var veraset konusunda evet 108. ayet-i kerimede zahlike edna en yetu bis ala vecihihya ev yakafu en turedde eymanin ba'de eymanin vette kullaha vesma'u vallahu la yehdil Kavmel Fasıkî <gülüyor> Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeyenleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Demek ki yemin e, ç, e, ve şah, şah, şahitlerin Değiştirilmesi konusu. Allah'a karşı gelmekten sakın ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez. Burada fıskı fücur nedir? Yalan şehadetliği ve yalan yere yemin etmek ve adil olmayan şehadetlikler. Bunlar fıskıf fücur ve bunları burada Cenab-ı Hak yasaklıyor. Yalan üzere şehadetlik yapmak insanın yapabileceği en büyük günahlardan birisidir. Bundan sonraki ayet-i 109. ayet-i kerimede inşallah kalan <gülüyor> Bugünkü tefsir dersimizde Maide Suresi 109. ayet-i kerimede daha sonraki başka bir zaman inşallah devam ederiz. <gülüyor> Bu 101. ayet-i ile ilgiden sonra 103. ayet-i kerimede... Ee, Açıklamalarda bulunduk. Ondan sonraki ayet-i kerime de zaten efendim bir iki hususta belki açıklama gerekiyor. Yani 105. ayet-i kerime ile ilgili oradan itibaren aleyküm selam yeni kerimler. Yani 105. ayet-i kerimede <gülüyor> neme lazımcılık hususunda bu ayet-i kerime ehemmiyet taşıyor. Yani ey iman edenler siz kendinize bakın. Siz kendinizden sorumlusunuz ayet-i kerimesi. İlginç bir ayet-i kerimede. Yani neme lazımcılık aynı e, anda da reddedilmiş oluyor. İlgili ayet hadislerin bütünlüğü bir arada değerlendirdiğimizde zaman e, bakımından da Herkes kendine, ailesine ve çevresine karşı vazifelerini yapmakla mükellef olduğunu anlıyoruz. Hz. Ebu Bekir'in açıklamaları bunu teyit eder. Kays onun bir hütbesinde kendilerine şunu söylediğini nakletmiştir. Siz bu ayeti okuyorsunuz ve yanlış tevil edip tefsir ediyorsunuz. Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini duydum. İnsanlar zalimi görüp de elinden tutarak mani olmazlarsa Allah'ın onlara kendi katında umumi bir azap göndermesi yakındır. Demek ki zulme karşı Efendim kayıtsız kalmayı bu ayet-i kerime reddediyor. Ne diyor orada? Yani yöledin âmenu aleykum emsikum la yedurrukum men daleydehtedeytüm. Evet. 106. ayet-i kerimede de 107 ve 108'i de birlikte vasiyetle ilgili. Vasiyet mübah şeylerdir. E, Süreyn-i ile tahdit ettiğimizde ya da tefsir ettiğimizde yüzde üçünü içermektedir. İyilik, ibadet, hayırlarla ilgili olabileceği gibi bir gün hayattan ayrılması mukadder olan kişinin üzerindeki borçlarıyla ilgili de vasiyet yapmış olabilir. Bu e, sonuncusuyla ilgili vasiyet farzdır. Yani tekvin, ve varsa kimde borç alıp vereceği bunlarla ilgili vasiyet yapması, Vazi, vasiyetin zayi olmaması ve herhalde yerine getirilmesi için alınacak tedbirler bakımından bu ayet de mühim. Aynı zamanda yalan şahitlik yapanların hemen şahitlerin değiştirilmesiyle ilgili, onların yemine davet edilmesiyle ilgili de bu ayet-i kerimeleri böylece e, dersimizde, Ee, mühim olduğunu hepsi mühimdir tabi ama dikkatimizi çektiğini e, bugün içinde bunun ehemmiyetini anlama hususunda e, efendim, e, kaydetmek istedim. Bugün 109. ayet-i kerimeye geldik ve böylelikle burada inşallah kalalım. Bundan sonraki İsa Aleyhisselam ilgili yine birkaç husus anlatacağım. Sonra havarilerle ilgili bölüm anlatacağım. <gülüyor> Evet ee, Daha sonra eğer vakit olursa bir ufak bir dua yaparız. İnşallah bugün de sabahımızı bir dua ile bitiririz. Allah'a emanet olun sevgili Kadişel. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in feyzinden, bereketinden istifade ettirmeyi nasip eylesin. Onun ahlakıyla ahlaklandırmayı nasip eylesin. Doğruluktan kimse zarar görmedi. Biz hep Yalanlarımızdan, eksiğimizden, e, yargılarımızdan, kötü davranışlarımızdan zarar gördük. Nedense hep doğruluğun bedeli ağır denir. <gülüyor> Doğruların, e, efendim, eğrilerin yanında değeri yoktur. Derler. Artık eğri mi suçludur burada, doğru mu suçludur bilinmez. Cenab-ı Hak bizleri dünya ve ahiretin saadet ve mutluluğunu nasip eylesin. E, Cenab-ı Hak bizlerin E, iki cihanda da e, sevinenlerden hem dini hem dünyası mamur olanlardan eylesin. Çoğu kere bu her zaman mümkün olmaz ama biz yine ahiretini kurtaranlardan olmayı dileyelim, dua edelim. Sevgili kardeşim, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.